Sen gittin ümmetin çaresiz kaldı Öksüzler yetimler sahipsiz kaldı Dünyada dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar Boynu bükük garip kaldı yetimler Boynu bükük garip kaldı, neredesin? Neredesin? Göz yaşlarımız sen oldun, neredesin? Yandı yüreğim kavruldu, neredesin? Helbetin perşan oldu, nerdesin, nerdesin? Can Hüseyin'im şehit oldu, nerdesin? Kerbela kan ile doldu, nerdesin?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 Göz yaşlarımız sen oldun neredesin? Yandı yüreğim kavruldu neredesin? Ümmetim perişan oldu neredesin? Neredesin Can Hüseyin'im şehit oldu Neredesin Kerbela kanıla doldu Neredesin Zeynebin perişan oldu Neredesin Sen gelsen Aleme rahmet yağardı gelişin Ümmetlerine bahardı gönüller Yıllar var ki kurak kaldı gözler hep Veda tepesinde kaldı gözler hep Veda tepesinde kaldı neredesin Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu Neredesin? Yandı yüreğim kavruldu Neredesin? Ümmetin perişan oldu Neredesin? Neredesin Can Hüseyin'im şehit oldu Neredesin Kerbela kan ile doldu Neredesin Zeynebin perişan oldu Neredesin Dün rüya gördüm annem nerede idi annem a Göz zindan dünya Seyranın güzel seni seyretmek cihana bedel Gel gel efendim seyranın güzel seni seyretmek cihana bedel Göz yaşıma kalbimi yakar sevenler bakar senin yoluna Göz yaşıma kalbimi yakar sevenler bakar senin yoluna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 Derdim çok olur, arşta doyulur, can feda olur senin yoluna. Derdim çok olur, arşta doyulur, can feda olur senin yoluna.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 Yak beni yandır, coştumandır Gönül hayrandır senin yoluna Yak beni yandır, coştumandır Gönül hayrandır senin yoluna Gel gel gel gel gel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 Çöl yollarına, elimi uzattım gül dallarına. Ya Rabbi merhamet et sen kullarına, özledim Resulü gönül yanıyor. Ya Rabbi merhamet et sen kullarına Özledim Resulü gönül yanıyor nuru Cemali benzer güneşe aya Gidip varamadım yeşil ravzaya Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya Özledim Resulü gönül yanıyor Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya Özledim Resulü gönül yanıyor Ona aşık olan ya Alkar kül olur, denyasına dalan, evir kaybolur. Muhammed'e giden, mevla'yı bulur. Özledim Rasulu, gönlü yanıyor. Muhammed'e giden. İzledim Resulü, gönül yanıyor, Nur Cemali benzer güneşe aya, Gidip varamadım yeşil razaya, Doyulur mu muham? Muhammed Mustafa'ya özmedim Resulü, gönül yanıyor. Doyulur mu Muhammet Mustafa'ya özmedim Resulü, gönül yanıyor. Şefaat istiyor günahkar ümmet nereye? Allah'ın Habibi Nebi Muhammed Özledim Resulü gönül yanıyor Allah'ın Habibi Nebi Muhammed Özledim Resulü gönül yanıyor Nur Cemal'i benzer Gün niceya yedip yeşil ravzaya dolulur mu muhammed Mustafa ya özmedim resulü gönül yanıyor Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor Çok yaşarım dünya hep kalır sanma Her gün namazın kıl sakın usanma Hep iyi tohum ek gençlik çağında Ektiğin bir çersin cennet bağında hep iyi tohum ek geçli çanda. Ektiğin bir cennet bağında. Gel şimdi de tu be Allah'a. İşleme o günahları bir daha kurtulur elbette tövbeyle alen, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Gel şimdi de tövbeyle Allah'a işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle ölen Müjdeye kavuşur günahsız gelen Ve şunlar ölümü hiç hatırlamaz Haram işler birde namazın kılmaz bir gün gelir, tutmaz olur bu eller. Söyleyemez, Allah demeyen diller. Bir gün gelir, tutmaz olur bu eller. Söyleyemez, Allah demez yendiller. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a işleme o günahları bir daha Kurtulur elbette tövbe eyle ölen Müjdeye kavuşur günahsız gelen Gel şimdiden tövbe eyle lama o gunahları bir daha kurtulur elbette tövayla olan müşteyih o şur günahsız gelen sual melekleri kabre geleler Namazın doğru kıldın mı diyeler Hemen kurtulurum sanma ölünce Azap melekleri çıkıp gelince Hemen kurtulurum sanma ölünce Azap melekleri çıkıp gelince Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a İşleme o günahladı bir daha Kurtulur elbette tövbe eyle ölen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 Müjdeye kavuşur günahsız gelen Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a Adını andıkça doldu gözlerim Doldu gözlerim Adına kurbanım ya Resulallah Ni Kurbanım, ma ismina kurbanum ya resulullah ya habiba Allah Aramızda engel var gelemem ki Razana kurbanım ya Resulallah Aramızda engel var gelemem ki Yoluna kurbanım ya Resulallah Adının uğruna Gönlümü verdim, gönlümü verdim, bu aciz bedeni yoluna serdim. yoluna serdim. Sürüne sürüne kapına geldim, adına kurbanım ya Resulallah ya Habiballah. Aramızda engel var gelemem ki Ravzana kurbanım ya Resulallah. Aramızda engel var gelemem ki yoluna kurbanım ya Resulallah. İzin verse Rabbim, Ravzan'a gelsem, Ravzan'a gelsem, Mübarek Ravzan'a yüzlerim sürsem, Hak nasip Cemalin görsem, Cemal'en kurbanım, Ya Resulallah,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 Aramızda engel var gelemem ki, Ravzana kurbanım ya Resulallah. Aramızda engel var gelemem ki, Yoluna kurbanım ya Resulallah. Yoluna kurbanım ya Resulallah Besmelesiz çıkma yola Kur'an sünnet bize kalem Medine'de ol Resul'e Baksam ağlay ağlayım Medine'deki o güle baksam ağlayı ağlayım. Mekke, Medine yolları gezemedim o illeri.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 Evliyalarındır balı. Ne olur garibin hali Çıksam ağlayı ağlayı Ne olur garibin hali Çıksam ağlayı ağlayı Mekke, Medine yolları Gezemedim o illeri Mis kokan o beldeleri Gezsem ağlayı, ağlayı Mis kokan o beldeleri Kessem ağlayı, ağlayı Bedir Uhud Hendek nerede? Nice şehit var o yerde Dualar edin her yerde Etsem ağlayı, ağlayı Umar din her yerde etsem almayım almayım Mekke Medine yolları gezemedim o illerim.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 Var mı sırlarını bilen Resul Muhammed'i gören Görsem ağlayı almayı Resul Muhammed'i gören Görsem ağlayı ağlayı Mekke, Medine, yollarım Gezemedim o illeri Mis kokan o beldeleri Gezsem almayı ağlayı Mis kokan o beldeleri Geçsem ayıl ayıl ayıl Geçsem ayıl Bülbüller sazda, güllerini yazda Bülbüller sazda, güllerini yazda Söyle. الحمد لله سيلى نامزدا الحمد لله Elhamdülillah söyle her yerde Elhamdülillah kalbimde iman dilimde Kur'an kalbimde iman dilimde Kur'an Gönlümde sultan elhamdülillah Gönlümde sultan elhamdülillah Koşuşur herkes duyulur bir ses koşuşur. Alhamdulillah illa her her her La sharik Mekkenin yolları uzar kabeye. İnsan hayran olur mızdelifeye. Bu yıl olmazsa da belki seneye giyerim ihramımı Mekke yolunda Bu yıl olmazsa da belki seneye giyerim ihramımı Mekke yolunda Lebbek diye diye haykıracağım Allah'ın aşkıyla hep yanacağım Gönül ateşiyle kavrulacağım Giyerim ihramı Mekke yolunda Gönül ateş ile kavruduca, giyrimin ramo Mekke yolunda göreydim Mekkeyi gözyaşım ile elim kolum gözüm gelirdi dile. Bir an önce gitsem, bitse bu çile, giyerim ihramı Mekke yolunda. Bir an önce gitsem, bitse bu çile, giyerim ihramı Mekke yolunda bek diye diye haykıracağım Allah'ın aşkıyla hep yanacağım Gönül ateşiyle kavrulacağım Giyerim ihramı Mekke yolunda Gönül ateşiyle kavrulacağım Giyerim ihramı Mekke yolunda Haremi şeriften girsem içeri Orada Mevla'ya açsam elleri Kabe avlusuna döksem gülleri giyerim ihramı Mekke yolunda. Kabe avlusuna döksem gülleri giyerim ihramı Mekke yolunda.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 Gönül ateş ile kavrulacağı Giyerim ihramı Mekke yolunda Gönül ateşiyle kavrulacak ki yer Mekke yolunda gönül ateşiyle kavrulacak ki yer-i Mekke yolunda ki ihramı Mekke yolunda Ravzanın önünde başlar acılar Boyunları bükük kardeş bacılar Ravzanın önünde başlar acılar Boyunları bükük kardeş bacılar Aulaya ağlaya döner, döner hacılar. hacılar Kullardan Muhammed Kokusu gelir, avulaya avulaya döner hacılar, Kullardan Muhammed kokusu gelir. Avulaya avulaya Yasla giderim, inleye inleye hasta giderim, sürüne sürüne dost. Giderim Çöllerden Muhammed kokusu gelir Ağlaya ağlaya yasla giderim İnleye inleye hasta giderim Sürüne sürüne dosta giderim Çöllerden Muhammed kokusu gelir Diyarım gurbetti kimsesiz tektim. Yaramın üstüne tuzları ektim Diyarım gurbetti kimsesiz tektim Yaramın üstüne tuzları ektim Kokulaya kokulaya içime çektim Güllerden Muhammed kokusu gelir Koklaya koklaya içime çektim. Günlerden Muhammed kokusu gelir. Ağlaya ağlaya yasma giderim. İnleye inleye hasta giderim. Sürüne sürüne doz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 Adını yazarken çatladı alem mübarek nurundan olmuştur alem Adını yazarken çatladı alem mübarek nurundan olmuştur alem Adına okuyan salatu selam dillerden Muhammed kokusu gelir Adına okuyan salatu selam, dillerden Muhammed kokusu gelir. Ağlaya ağlaya yasla giderim, inleye inleye hasta giderim, sürüne sürüne dostum. Giderim Çöllerden Muhammed Kokusu Gelir Ağlaya Ağlaya Yasla Giderim İnleye inleye Hasta Giderim Sürüne Sürüne Dost Giderim çöllerden Muhammed kokusu gelir. Avlaya avlaya yasla giderim. İnleye inleye hasta giderim. Sürüne sürüne doz giderim, çöllerden Muhammed kokusu Gel. gelir, çöllerden Muhammed kokusu Gel. gelir Doğuştandır gözde sürme, nurdandır bulunmaz gölge Yeşil kubbe güzel türbe, Muhammed'in, Muhammed'in Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananımedin Yeşil kubbe güzel türbe Muhammedin Muhammedin Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananımedin Tek başına oldu ümmet, yaptıkları bize sünnet Hakkatında büyük ümmet Muhammed'in, Muhammed'in Muhammed'in, Muhammed'in, Muhammedin gül kokusu Can Ahmedin.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 Muhammed'in, Muhammed'in Gül kokusu, Can Ahmed'in Hakatında olmaz alem, Helal haram yazar kalem Var oldu aşkına alem Muhammed'in, Muhammed'in Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananımdin Var oldu aşkına alem Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in Gül kokusu Can Ahmedin. Habib diye oldun hitap Hasretinden ümmet bitap Kur'an gibi yüce kitap Muhammedin Muhammedin Muhammedin Muhammedin gül kokusu cananımedin Kur'an gibi yüce kitap Muhammedin Muhammedin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 Muhammed'im, Muhammed'im, gül kokulu Can Ahmedim. Gel düşlerime, gel ey efendi Yanar yüreği, gel ey efendi Yanar yüreğim Geley efendi. Ben de Bilal gibi Susmuşum işte Ebu Bekir gibi Aşığım ben de Ben de Ali gibi Susmuşum işte Bir Ömer gibi Vurgunum benden Sen yoksun diye Ağlar gözlerim Kalmadı bir şey Bitti sözlerim Kalmadı bir şey Bitti sözlerim Ben de Bilal gibi Susmuşum işte Ebu Bekir gibi Aşığım ben de Ben de Ali gibi Usmuşum işte bir ömer gibi uğrunun bende lale müşdidim bitim aridim gel ey afandim yolun gözlerim. Gel efendim Yolun gözlerim Ben de Bilal gibi Susmuşum işte Ebu Bekir gibi Aşığım ben de Ben de Ali Susmuşum işte Bir Ömer gibi Vurgunum bende Bende Bilal gibi Susmuşum işte Ebu Bekir gibi Aşığım bende ben de Ali gibi susmuşum işte, bir Ömer gibi vurgunum benden.